Çocuk peri masalları. Bir zamanlar prenses olan küçük fare. Bir zamanlar yaşlı bir çiftçi varmış. Üç oğluyla birlikte bir köyde yaşarmış Üçü de genç ve yakışıklıymış. Çiftçi oğullarıyla gurur duyarmış. Bir gün artık evlenme vakitlerinin geldiğini düşünmüş. Bakın evlatlarım, evlenme yaşına geldiniz. Kendinize bir eş bulmanızı istiyorum. Hepinizin eşiyle güzel bir yaşam sürdürmesini umuyorum. Ama baba, kendimize nasıl eş bulacağız? Evet baba, kendi kendimize eş bulmamız zor olacaktır. Tamam istediğini yapacağım baba. Ama lütfen bize yol göster. Elbette göstereceğim. Eş bulmak için bir aile geleneğimiz var. Onu sürdürmelisiniz. Bir balt alın ve çiftliğimizdeki bir ağacı kesin. Ağacın düştüğü yönü takip ederek eşinizi bulun. Ama ağacı kesmeden önce bir ağaç dikmeli... ...ve o ağaca iyi bakacağınıza söz vermelisiniz. Tamam, tamam baba. Baba, bunu neden yapıyoruz? Kesmeden önce başka bir ağaç dikiyoruz. Çünkü ağaçlar bizim için önemlidir. Ağacı öyle hemen kesemezsin. Ağaç dikmeli ve daha çok ağaç yetiştirmelisin. Oğulları babalarının isteğine uymuş. Her biri önce bir ağaç dikmiş, sonra da bir ağaç kesmiş. En büyük oğlun kestiği ağaç, kuzey yönüne devrilmiş. Aa, Kuzey! Bence gayet iyi. Hoşlandığım kız o yönde yaşıyor. Kuzeye gidip ona evlenme teklifi edeceğim. Ortanca oğlun kestiği ağaç, güney yönüne gismiş. Aha! Bu ağaç nasıl hoşlandığım ve sık sık dans ettiğim kızın güney yönünde yaşadığını biliyor. Hemen güneye yolculuğa çıkacağım. En küçük oğlum kes ağaç orman yönüne düşmüş. Abileri ona gününe <gülüyor> başlamış. Şuna bak, o yönden mi gideceksin? Hey, Veyko. Ormandan kiminle evleneceksin? Kurtla mı, geyikle mi? <gülüyor> Ben o ağacın düştüğü yönde ilerleyeceğim ve hayattaki eşimi o yönde bulacağıma eminim. Üç kardeş yolculuklarına başlamış. Büyük oğul kuzey yönüne giderek eskiden beri sevdiği kıza evlenme teklif etmiş. Kız da teklifi hemen kabul etmiş. Ortanca oğul güneye gitmiş ve kız arkadaşına evlenme teklif etmiş. Kız onunla evlenmeye dünden razıymış. Beiko ormana gitmiş. Uzun uzun yürümüş. Ama insana rastlayamamış. Hüsrana uğramış ve yorulmuş. Sığınacak bir yer ararken ormanda küçük bir kulübe bulmuş. Beiko kulübeyi görünce çok şaşırmış. İçeri girmiş ama kimse yokmuş. Bir fare dışında kulübede canlı yaşamıyormuş. Oh, burada kimse yok. Söylersin. Ben buradayım. Sen sadece bir faresin. İnsan değilsin ki. Bu ormanda ne işin var? Sevgilimi arıyorum burada. Bu ormanda mı? Sence burası sevgilini bulacağın bir yer mi? Hayır. Ama eğer elimden geleni yaparsam onu bulabilirim. Ama burada insan olmadığı için endişeliyim. Evime müstakbel eşimle dönmezsem utanç verici olacak. Üzgünüm bu ormanda kız bulamazsın. Sevgilin olarak beni götürsen olmaz mı? Ama sen bir faresin. Seni sevgilim olarak nasıl götürürüm? Bana güven Veiko. Fare olsam da seni seveceğim ve sana hep dürüst davranacağım. Evet ama... Fare Veiko'yu ikna etmeye başlamış. Onun için dans etmiş. Çok güzel bir şarkı söylemiş. Yorgun Veiko'yu fare çok güzel eğlendirmiş. Dansla şarkı bitince fare Veiko'nun kararını beklemeye başlamış. Ona sevgiyle bakıyormuş. Seni sevdim. Sevgilim olmanı kabul ediyorum. Fare bunu duyunca sevinçten havalara uçmuş. Beykoya dönene kadar bekleyeceğine söz vermiş. Üç kardeş de evlerine dönmüş. Söyleyin evlatlarım, eşlerinizi buldunuz mu? Kendime çok güzel bir eş buldum. Gül gibi dudakları var. Benim eşim de çok güzel. Uzun, altın rengi saçları var. Ee... Ne oldu Veiko? Eşinin keskin dişleri ve uzun sivri kulakları olmalı. <gülüyor> Lütfen gülme abi. Sevgilim çok kibar. Kadife elbise giyen çıtı pıtı bir şey. Bir prenses olmalı o halde. Evet. Ve bana şarkı söyleyince çok mutlu hissediyorum. İki abiyi Veiko için pek de mutlu olmamış kaç gün geçmiş ve babaları gelinleri sınamaya karar vermiş. Oğullarını çağırarak onlara şöyle demiş. Sevgililerinizin iyi bir aşçı olup olmadığını bilmek istiyorum. Benim için ekmek pişirmelerini isteyin. Abileri bunu kabul etmiş. Ancak Veiko sessizmiş. Bir farenin ekmek pişiremeyeceğini bildiği için endişeye kapılmış. Ormana doğru yola çıkmış. Fare onu gördüğüne çok sevinmiş biliyordum. Ne oldu? Kaygılı görünüyorsun. Babam, müstakbel eşlerimizin ekmek pişirmesini istiyor. Ama sen pişiremezsin. Abilerin bana çok gülecek. Ya pişirebilirim dersen? Abilerin sana gülmeyecek. Hiç ekmek pişirebilen bir fare duymamıştım. Yapabilirim. Fare küçük, gümüş bir çanı çalmış. Sesi duyan yüzlerce fare birden odayı doldurmuş. Hepsi farenin etrafında toplanmış. Fare önlerinde dimdik ve vakur bir şekilde oturmuş. Hepiniz bana en iyi buğday tanesini getirin. Beyko'nun şaşkın bakışları sürerken tüm fareler ortadan kaybolmuş. Döndüklerinde her biri bulabildiği en iyi buğday tanesini getirmiş. Buğday tanelerini alan fare çok güzel bir somun pişirmiş. erkek kardeş ekmekleri babalarına götürmüş. En büyük oğlu çavdar ekmeğini sunmuş. Çok güzel. Bu ekmek bizim gibi çok çalışanlar için iyidir. Ortanca oğul arpadan yapılmış bir ekmek getirmiş. Arpa da çok iyidir. Veiko da beyaz ekmeği sunmuş. Ne? Beyaz ekmek. Veiko Sevgilin çok ama çok zengin olmalı. Elbette. Bize prenses olduğunu söylemedi mi? Eee Veyko, prenses bu kaliteli buğdayı nasıl buldu? Gümüş bir zili üç kere çalıyor ve hizmetkarları ona ne isterse getiriyor. Ha, üç gelin adayı da beni mutlu etti. Üçü de çok güzel ekmekler yapmış. Ama onları eve getirmeden önce her birinin benim için bir şey dokunmasını istiyorum. Sevgilim çok iyi bir dokumacıdır. Benimki de. Veyko tek kelime etmemiş. Çünkü farenin bir şey dokuyamayacağından eminmiş. Ormandaki kulübeye gitmiş. Fare onun kaygılı olduğunu hissetmiş. Nedenini sormuş. Ne yazık ki yapamazsın. Dokuma yapan bir fare hiç duymadım. Yapabilir misin? Elbette. Veyko'nun sevgilisi onun için her şeyi yapar. Fare yine gümüş canı çalmış ve yüzlerce fare ortaya çıkmış. Önüne oturarak emrini beklemişler. Hepiniz bana en kaliteli keten lifini getireceksiniz. Fareler emre uyarak ortadan kaybolmuş. Döndüklerinde bulabildikleri en kaliteli el getirmişler. Fare güzel bir çarşaf dokumuş. Çarşaf öyle inceymiş ki onu bir ceviz kabuğuna koymuş. Onu götür Veiko, Umarım babanın hoşuna gider. Veyko kabuğu yanına alarak evine dönmüş. İki abiyi sevgililerinin dokuduğu kumaşları sunmuş. Kaba pamuk dokuma. Harika değil ama iyi. Sonra ortanca oğul sevgilisinin dokumasını babasına sunmuş. Pamuk ve keten karışımı. Bu daha iyi. Sen ne getirdin Veiko Veyko çeviz kabuğunu çıkarmış. Ağabeyle Babam kumaş dokumalarını istedi. Kabuk istemedi. Babaları kabuğu açınca gülmeyi kesmişler. Gördükleri en güzel keten çarşafmış bu. Vay canına. Bunu nasıl başardı? Gümüş zili üç kez çaldı ve hizmetkarlarından en kaliteli elyafı istedi. Sonra da senin için dokudu. Veiko anlaşılan sevgilin bir prenses. Şimdi müstakbel eşlerinizi eve getirebilirsiniz. Hepsiyle tanışmak istiyorum. Yarın getirin. Fare bunu duyunca bayram etmiş. Güzel giyinmiş, gümüş çanı çalmış ve bir arabayla beş arabacı istemiş. Hemen ceviz kabuğundan bir araba ve onu çeken beş fare belirmiş. İlko bunu görünce şaşırmış. Fare arabaya binmiş. Önde arabacı, arkasında ise bir hizmetkarı varmış. Veiko'nun evine olan yolculukları başlamış. Veiko, arabanın yanında yürüyormuş. Hiç merak etme, sana çok iyi bakacağım. Ayrıca babamı da merak etme. O çok iyi bir insandır. Ormanda yürürlerken bir kasabanın yakınına gelmişler. Kasabanın içinden bir nehir geçiyormuş. Nehrin üstündeki bir köprüyü geçmeleri gerekiyormuş. Köprüden geçerken birdenbire ters yönden bir adam gelmiş. Ona doğru yaklaşan bir grup fareyi görmüş. Gülerek hepsini bir tekme ile nehre yollamış. Ne yaptın sen? Bunu neden yaptın? Sevgilimi nehre attın. Boğulacak şimdi. Sevgilin o fareler mi? Adam katıla katıla gülerek gitmiş. o fareye çok üzülmüş. Aşağı nehre bakmış Ama hiçbir yerde onları görememiş Aa, Zavallı küçük sevgilim Boğulman beni öyle üzdü ki Bunu söyleyen Veiko dönmüş Nehrin diğer kıyısında duran Çok güzel bir kupa arabası görmüş Arabayı beş varlaka Çekiyormuş Arabanın içinde Gördüğü en güzel kız oturuyormuş Arabanın güzelliği Veiko'yu büyülemiş Arabaya doğru yürümeye başladığında... Veiko, neden yanıma oturmuyorsun? Ben mi? Fareyken beni sevgilin olarak kabul ettin. Tekrar prenses olduğuma göre beni hiç terk etmeyeceğine eminim. Fare sen miydin? Evet, kötü bir büyünün etkisinde olan bir prensestim. Beni sevgilin olarak kabul etmesen ve o adam beni boğulmaya bırakmasaydı, büyü bozulmayacaktı. Büyü artık kalktı. Artık babanla tanışabilir, seninle evlenebilirim. Krallığıma gideriz. Veiko'nun evine gitmişler. Veiko'nun babasıyla abileri, Veiko'nun sevgilisinin bir prenses olduğunu görünce afallamışlar. Baba, işte sevgilim. Sevgilin gerçekten bir prenses. Onu nereden buldun? Onu ormanda buldum. Ağacın gitmemi gösterdiği yönde. Ağacın gösterdiği yönde. Eş bulmanın en iyi yolunun o olduğunu hep duymuştum. Bizim ağaçlarımız da orman yönünü gösterseydi. Biz de birer prenses bulurduk. Oysa yanılıyorlardı. Veiko küçük fareye iyi davrandığı için prensese kavuşmuştu. Beko'nun babası onlara mutluluk diledi ve evlendiler. Birbirlerine nazik ve dürüst davrandıkları için mutlu oldular. Birbirlerini gönülden sevdiler.